sız ve bağımsız seslerin güncesi. Sesle Meram 334. Karşı Radyo 206. 16 Kasım 2021 Salı. Bir Meram, bir arzı hal, bir durum tahlili. Şimdiki zamana ait sesin işler ve şimdiden de yarın çıkacak olanaklar, mahlar ve tüyler. Siyasa merkezli bir alternatif ses verme gayreti. Sesle Meram'ın kayıt kütüğü karşı radyoda başlıyor. Bir dönemeç, bir sarmal bir yıkım abidesi haline gelişmiş dönüşmüş bir çukurun içerisinde gerçekliğini artık sorgulamayan insanların ve gerçekliğinden artık emin olamayan insanların var ettikleri bir yıkım şablonu sürekli kullanıyor. Bugün 15 Kasım biz kaydı aldığımız gün. Bugün Abla Remoz'dan aktarayım İstanbul'daki Neve Şalom ve Bet İsrail sinagoglarına gerçekleştirilen intihar sallarına toplam 24 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Yahudilerinin kolektif bellerinde sinagog saldırıları yeni bir travmadır diye bildirmişti. Kulüple, Kulüp dizisiyle bir e, ücretli platformda yayınlanan kulüp dizisiyle kimilerinin farkına vardığı Yahudiliğin aslında ne bedele dönüştüğünün de ifşası ona akım medyada yüz akı isimlerden biri Serdar Korucu. Onun gözlemi ve Moiz Gabay'ın anlattıklarıyla internette dolaşımda zaten. Yeter artar e, bu ülkede azınlık hallerini bildirme e, 15 Kasım halklar, halkların ortak yasının hala farkına dahi varamayanlar vardı. Orada katledilen insanların üstüne basa basa bugün ilerleyen ve düşmanlığı körüklemeye devam eden bir akımın bugün muktedir olabilmesi, bugün Türkiye'de iktidar halini devamlılığı ee, son derece düşüncülür. Son kerte de Yahudinin, Ermeninin, Rumun, e, Gayrimüslim adıya tırnak içerisinde anılanların hepsinin hayatına bir izi bırakmış olan bir ülke. Bugün bu sorunları konuşmuyor. Bugün bu sorunların üzerine düşmüyor. Bugün buna dair tırnak içerisinde yüzleşme gayretini ortaya çıkartan yerin dibine de soksak Kılıçdaroğlu'nun var o yüzleşme pratiğine Hemen karşı yanıtlar geldi. İşte Ümit Kocasakal madem diyor böyle şeylerle yüzleşiyorsunuz. O zaman sözde işte onlar için sözde olsa da bizim hakikatimiz 1915'i karanlığıyla mesela yüzleşir falan gibi. Yanıtları da e, 1919 Canan'a çok yakışır falan mı diyor. Böyle abukluklar böyle subukluklar. Bu arada Seyit Rıza ve yoldaşlarının e, dersimde katledilmelerinin de yıl dönümü 15 Kasım. Tarihçi Bayak diyor ki Dersim Cumhuriyet tarihinin en büyük soykırmadır der. Çünkü düzenin yüzleşmekten ile kaçındığı her karanlık bir başka yıkıma evrilmişti. Ve buna da yol açıldı. Hesabı sorulmayan Dersim tertelesi süreyen bir Kürt kırmanın da bizatı temelleri oldu ve bugün hala gerçek. Hala ağır büyük olan şey o eleme kayıtsızlık. Elemin yani yasın ta kendisine bilinçsizlik ve Seyit Rıza için e, kulaktan dolma bilgilerle şey sayit için o kulaktan dolma bilgilerle var edilmiş olan kötülükler, ithamlar, yaftalar şunlar bunlar bir memlekette daha hangi utanç biriktirilebilecektir bunun derdi ve tasası karşımıza çıkıyor. Çünkü bu totalitarizm bu akşamın programında konuşacağımız şey tam da Hannah Arendt'in totalitarizmin kaynakları bir kitabında iletişim yayınlarında yayınladığı kayıtta şu şekilde yer alıyor. Modern diktatörlüklerle geçmişin bütün tiranlar arasındaki temel fark terörün artık öncelikli muhalifleri korkutmanın ve yok etmenin bir aracı değil de tas tamam boyun eğmiş halk kitlerinin yönetmenin daima aygıtı olarak kullanılmasında yatmaktadır der. Modern terör bir muhalefetin tahrikine muhtaç değildir ve kurbanları zorbanın bakış açısından bile masum kimselerdir. Yahudileri yani düşüncelerine ve eylemlerine bakmaksızın belli ortak özelliklere sahip bir grup insana karşı bir tam bir terörün uygulandığı Nazi Almanyası'nda durum buydu diyebilir. Bugünün Türkiye'sinde de bu benzeşliği hani henüz bir soykırım sürecinin e, kıyısına varmamış olsak da Bakır Kürdistan'da yapılan Kürt, Kürt'e karşı aşırılıklarda ve memleketteki mülteci akımlarına Suriyelilere özellikle Suriyelilere Afganlara karşı yönelmiş olan Hiddetli dolu bakışlarda işte şunları kısırlaştırsak bunları işte paketlesek şunları bölsek bunları öldürsek katletsek gibi cümlelerin kurulabildiği abuk subuk bir menzil halini kendi kendine dönüşen ve mesela hani e, dün HDP RİHA ilçe ölgütlerini bir saldırı gerçekleştiriliyor. Apo'nun piçleri yazmışlar duvara uluyan kurt resmi çarpı işaretleri. HDP Urfa İli Örgütü bir sesleniyor. Dün gece saatlerinde faşist çeteler tarafından parti binamıza yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Tüm halkımızı gerçekleştiren faşist saldırı yıkınımı ve partimiz halkların Demokratik Partisi'nin saliplenme adına il binamıza davet ediyoruz. Irkçı faşist saldırılar HDP'yi ve Kurt halkını yıldıramazlar. Yıldırır mı yıldırmıyor mu? Bunun detayını 40 yıldır konuşuyoruz. Ama PKK falan demenizi bekliyor insanlar. Hayır öyle değil. Çünkü tam da PKK'yı muhatap alınsın diye işte yapılan bu şirazesinden çıkmıştık. O Kürt halkının de bugün bir asır sonra hala Medeni ülkeler seviyesindeki o iletişimi söz konusu dahi ettirmiyor. Bu da bu ülkenin ayıbı olarak yaşamda varlığını korumaya devam ediyor. Anlatacak çok şey var ama... İşte bir müzik arası verelim. Matt başlamıştık. Bider, Rhythmic etiketiyle farklı bir alternatif yayın. Matt View'dan ikinci parça gelecek. Come Clean ve hemen arkasına DJ Unix. Liquid Tribe etiketiyle yayınlamış olan EP'sinden Suddenly parçası. Sesim Erem'de dolacak. Thank you. Evet, totalitarizmin kendini güncellerken yani baskın olan rejimin var ettikleri karşısında insanların söz hakları da çalınıyor. Bugün mesela Ahmetli bir misafir vardı. Bana Kürt, ona Türk, buna Ermeni, şuna Sür yani diye diye bölüştürüyorlar dedi. Ve kapadan işte yerleşmiş olan Kürt algısının ne kadar... E, azap verici olduğunu, ne kadar itam dolu olduğuna dair biraz serzenişte bulundu. Çünkü Batı, Türkiye ve Batı e, hiçbir biçimde onların yanında yer almıyormuş gibi. Hani bizde böyle şeyler oluyor ama elbette işte terörü düşürüz, bu suydu diyorsunuz, kestir batıyorsunuz, doğuyu görmüyorsunuz diyor. Son derecede haklı. Ve bu yıkımın Parametreler arasında kendileri anılırken isimlerinin anılmaması, haklarının tanzim edilmemesi ve yok sayılmalarının ezzet verici unsuru da dikkat çekici bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bütünüyle zamanın şimdisine seslenen bir meram -na -na Rentin söylediği, alenen bir dünya meselesinin yaşama hak ve isteminin terörle nasıl bağlantıya konulabildiği ve daha az da ikinci dünya savaşına giden o karanlığın temellerinde nasıl atılabildiğinin Tüm bariz kaynakçılarla duyururken modern zamanların yenilenmiş denilen ülkeler ve tüm o demokrasi şablonlarının nasıl pecmurde edildiğine dair bir yetkin önermeyi özüyle bildiriyor. Düzenin şimdisini şu anının sahiplerinin ister başefendi ister başkası hayata kastını ta kendisini her nasıl süreyen daim bir meseleye dönüştürdüklerinde göstere geliyor. Ki işte o bugünkü neveş mesela ses çıkartmayan bir iktidar var. Ee, ya da en azından biz göremedik. Ee, Seyit Rıza, şeh Seyit bununla ilgili en ufak bir ibareyi hemen işte dinci yobaz kalkışması bir de Kürdün yobazı çıktı başımıza deyip de atıp giden kimi e, muhalefet kimi iktidar partisi üyeleri var. Her şey bir yana. Bugün hala kanis deyip e, Azerbaycan Ermenistan arasındaki gerginlik artık bitecek gibi değil. Ve bunun da tekrardan bir yıkıma dönüşmesi söz konusu çünkü Zengezur koridorunda e, oluşturmak istenen yapıyla beraber Ermenistan'ın bir, bir kesiminde işgal edilebilmesi söz konusu olacak. Ki aynı tacizler zaten Karabağ'ın şu anda Karabağ'ın Ermeni tarafı Arsak'ta Stepanakert dediğimiz kentin etrafındaki bölgelerde taciz atışlarıyla işte geçen hafta bir tane insanın öldürülmesi, bir gencin katledilmesi... Daha sonra e, Artsaf Savaşı'nda, 44 günlük savaşta insanlardan birini, yakınlarından birini kaybetmiş olan bir insanın checkpoint'e check sınır kontrol noktasını Azerin'in üstüne sürüp işte ne, intikam talep edebilmeyecek hale gelmesi. Çünkü artık kaybedeceğini kaybetmiş insanlar ve artık bir daha yan yana gelemeyecek hale de gelmişler. Bu işte faşizmin, neo faşizmin yenilenmiş olarak Hani NASA Almanya'sını sürekli güncelleyen bir akımın neye dönüştüğünde o Harun dediklerindeki gibi bir terörle var ediyorlar. Ve yenilenen ya da yeni diye anılanların geçmişin mezbellik hallerinden ise zerreci uzağa konumlanılmamış olması da apaylı bir dert olarak kayda geçsin isterim. Biz bugün, bugün yeni ismi yeni olarak zikredilenin suna geldiği her şeyin bariz bir geçmişin tekrarından mülem olduğu her gün ama öyle ama böyle... Bir biçimde et mahalleriyle tüm bu kodlanmış ezberlerin yeniden icrasıyla güncellenendir. Totalitarizm kendi döngüsünde güncelliğini devir değişmiş olsa da faşizme yepyeni anlamlar yükleyip ambalajını illaki tazeleyip, allayıp, pullayıp kısmen değil kalıcı bir tarifat için sahip, sabit olunandır. Son 20 yılın seceresine baktığımızda bu tahilün Türkiye devletini yöneten temsille her nasıl yeniden yeniden kurulduğunu örnekleyebilmek de süs ki kurucu iktidar pratiği ve sonrasına çıka gelen her temsilde özne olan iddiat ve terakki zihniyetinin bir yana bir bu yana ama hep ama her dem ister liberal ister ılımlı ister olcu, o olcu ister o dini siyasetin asıl aktörü kılanlar olsun el değiştiriyor gibi görünse de merkez oluşturmasının mesele artık bu faşizan mikro milliyetçi gizli saklı olmadan nefret edimin suretiyle bir var edilendir. Ki sene 2021. Totalitarizm eşiğinin Geçmişin karanlık güncesine bu zamanın tam ortasına taşıyan o muktedir pratikleri artık yaşamanın onarılmasının da imkansız kılıyor. Faşizmin kapı eşiğinden çoktandır geçtiği hedef almaların yaftalama çabaları ve beraberindeki güdümlü medyadan artık adaleti ismen dahi olsa var demeyen düzenin neferlerine dönüşmüş, boş kafaların o mahkemelerine açık ve aleni bir yıkım yurdun dört bir yanını kuşatmaktadır. Cerahat hali tümden bir menzilin dönüşümünü hep ama her dem feci olarak kısıttırmaktadır. Yolun da yönün de karanlıktan mülhem kılınmasının sureti yaşadığımız güncelliğin sınırlarındadır. Artık hayat, mefhumunun çala kalem bir biçimde, üstünün çizildiği, değersizleştirildiği, yoksun, eksin ve aralıksız yağmalandığı yerin toplamında totalitarizm sabit olmlandır. Yeni ülke, yeni Türkiye o bahistir. O bayislerle bütünleşik de çıka ki, bugün komedilerden komedisi vardı. Ekonomiyi ben yazdım, işte kitabını ben yazdım diyen başamir dünyada en kademli liderim ben diye konuşabiliyor. Çanakkale Troya Müzesi'nde gerçekleştirilmiş bir etkinlikte falan filan. Bu arada uçmaya kaçmaya devam eden e, Türkiye hani bütün bu e, rezilliğin ortasında bir elmalı davası hadisesi vardı. Bütün tutsaklar yani tutsak edilmiş katil müsvedlileri, insanlık müsvedlileri de salıverildi. Bu rezillik de bu ülkeye yakışıyor mu, yakışır mı bilmiyorum artık. Onun takdirini siz verirsiniz. Akşam gazetesi yazarı eski AKP milletvekili Hüseyin Besli CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hedef alan yazısında Alevi Kürt çocuklarını yalancı yetiştirdiğini iddia eder. Besli yazısında çocuklar çifte kavrulmuş yalancı olmak durumundadırlar. Ve ne kadar maharetle yalan söyleyebiliyorlarsa o kadar da aferin alarak yetişmişlerdir ifadesini kullanır. Bu rezilliklerin arasında... Hırnak içerisinde totalitarizmi anlatsak ne olur, anlatmasak ne olur kısmına denk geliyor. Birazdan Leyla Güven'in hakikatinden de bir kısa kesit verip yani çürümenin odağına ne hallere gelmişiz ona da değineceğiz. DJ Unix, The Violent Lady, Liquid Tribe'dan ve hemen arkasına Bluefoot Jay, Still Hustling, Soul Feeling Records, Haftanın en kudretli, en ee, namzet yenilenmiş olan ses elimlerinden farklı. <gülüyor> <gülüyor>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 radyoda. Devam ediyor olabildiği kadarıyla. Ne demiştik? Bu çekincesiz totalitarizm kuşağının içerisinde ses verenler var. Bunlardan birisi de Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde tutsak edilmiş olan DTK Eş Başkanı Leyla Güven. Cezayir'de yaşanan baskılar, tecrit, AKP'nin yürüttüğü politikalar, CHP'nin açıklamaları ve 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününe dair pek çok soruyu Jin News'un aktardığı pek çok soruyu yanıtlıyor. Uzun uzadıya bahsetmeyeceğim ama e, seslimeram.tumblr.com'da bu haftaki o yazının totalitarizm meselesinin içerisinde zaten yeterince açık. Leyla Güven'in dediklerini dinlesin zaten her şey ortaya çıkacak. Ve içerinin İçte kalanın e, bu konuda şiddet, baskı, işkence tarihine, direniş tarihi her zaman birlikte ilerlemiştir. Esat Oktaylar varken onun yüzüne tüküren sakini cansızlar karşısında dimdik duran Las Kemaller de vardı der. Ve bunun detaylarını aktarır. Çocuklu anneler yaklaşık 2 yıldır tüm çocuklarını bir arada göremiyorlar. Hasta tutsaklar adeta ölüme terk edilmiş durumda. Kürt politik tutsaklar olarak yıllardır Sayın Abdullah Öcalan'ın uygulanın. Bu kendi deyimin. Ağır tecritte dikkat çekerken tam da bu duruma işaret ediyorduk. Bu tecrüt konsepti ortadan kalkmazsa cezaevleri hatta bir bütünüyle topluma sirayet eder demiştik. Gelinen aşamada siyasetçisinden akademisyenine, esnafından öğrencisine, çiftçisinden kadınlara, memurlara, işçilere ve toplumun tüm katıvanlarına sirayet eden bir tecrüt durumuyla karşı karşıyayız. Kürt tutsaklar bu hukulsuz tercih kırmak, bir bütünlen ortadan kaldırmak için çok çaba sarf edip ağır bedeller ödediler. Ancak karşımızda kendi yasalarını dahi tanımayan her türlü ciddiyetten uzak tek adam sistemi duruyor der. AKP'nin nasıl motomot ilerlediğini ve yanına kattığı MHP ile beraber Ergenekon ve birçok tarikatın yolunun sonuna gelmiş durumdalar. AKP'nin ülkeye getirdiği durumu Büyük Usta Nazım Hikmet'in dörtlüğü ifade eder. elikodu kodu zincirlere vurulmuş, vatan çıplak yerde serilmiş. Oturmuş göğsüne Teksaslı çavuş, beyler bu vatana nasıl kıydınız? Dizesiyle anlatır. Ve bu 20 yıla yaklaşmış olan suretin aslında hani Kürt sorunu yok, biz çözdük falan derken ki kısmına da değinir. Kürtler dün devletin güvenlik mahkemelerinde yargılanıyordu. Bugün AKP'nin mahkemelerinde düşman hukukuyla yargılanıyorlar. Kürt sorunun halkların ortak haklı ile çözülebileceklerken güvenlikçi politikalarda ve eski yöntemlerde ısrar ediyor. Eğer bugün Türkiye'nin demokrasi, insan hakları, eşitlik ve özgürlük sorunları çözülemiyorsa bu en çok da Kürt sorununun çözümsüzlüğünden kaynağını alıyor. Sonuç olarak AKP ve MHP'nin Kürt sorunu çözemeyen ve tarihin çöp sepetine giden birçok siyasi parti siyasetçi gibi aynı akıbeti yaşayacaklar. Demokrasi güçleri amasız fakatsız yan yana durmalıdır diyebilir. Ve 25 Kasım Kadın yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde de kadın düşmanı, erkek yürüğün dünyanın gözü önünde kadınları yaşamın alanında soyutlara geve kapatmasından bahseder Afganistan'daki kadınlara selamlayıp Nagi Analç gibi modern, içi karanlık kişiler de Afganistan'daki canlı yayınlar yaparak aa o kadar da kötü değil diyebiliyor. Mirabel kardeşlerden zaralara, Ekim Van'dan Hevrin Halef'lere, Deniz Poyraz'lara şiddet hep vardı maalesef hep orada dev olmaya devam ediyorlar. Bu Bahsin üstüne en başından bu yana da aktardığımı gayret ettiğimiz totalitarizmin aslında neyi ibarettiği ettiği ve neyi alın biçimiyle Leyla Güven'in meramında ortaya çıkıyor okumayanlar için özellikle tavsiye ederim bunu. Bugün cerahatin içinde en kuytu, en karanlık, en kirli odakları arşınlamaktan kaçınmayanların geçmişten günümüze var ettiklerinin bir utanç silsilesinden öte suç olduğunu dair yetkin bir sorgulama karşımıza çıkartılır. Leyla Güven ve tutsak edilmiş Kürt siyasal hareketinden öznelerden, Düz Oba'da siyasetin pragmatizm değil doğrudan halk için halka doğru yapılmasının ne kadar da elzem olduğunun vurgusu çıkabilir. Düzen bu bahsi unutturduğu her vakit bir başka yıkılma çıkar. Kürdistan ve Kürt sorununun akibetinin nasıl muallakta konulan bir meseleye dönüştüğünün nişanesi geçtiğimiz yılların abluk altındaki kentleri, katledilmiş bedenleri, işkence edilmiş artta alanları tükendi bitti denilen bir silahla kanatla mücadele ederken sıradan insanların hayatlarını zehirlemekten ötesi olmadığında meydana serilir. Bütünüyle yaşam eğitiminin kırıma rehiniliği tescil olunandır. Güven gibi temsilcilerin oluşturulan o katran arasında karşı direnişlerinin meselesidir. Hepimizi ilgilendirecek olan ki bu işte hani AKP'li eski vekilin Kürt ve Alevi çocukları yönelik tepkimesinden şiddeti sürekli kabul eden e, bu yıkımla bu tahakküm etme haliyle beraber kendini yol ve rota çizmeye devam eden başamberini. Biz aslında iktidarın ortağı falan değiliz öyle kendi kendimize goy, goy yapıyoruz deyip durabilen e, milliyetçi faşist cenahı. Ve ırkçılıklarını saklamayan o faşist cenahın hala iktidarın belli bir kanadını oluşturmasını Üstelik baraj altı kaldıklarını artık kendi iktidarın e, Protisyen hani her şeyi önceden yumurtlayan Ajanslarının e, anket şirketlerinin şu sunum bu sunumda değerlendirmesine rağmen Hala kendini iktidar mevhi bir kanadık bir kenarında tutmaya devam eden Ve ilkesiz bir isim Yılmaz Özdil gibi birinin bile hani Seçmenine tek yalan söylemeyen parti HDP ve HDP seçmenin de parti gibi özeldir gibi bir cümleyi kurabilmesinin altında yatan işte o nesnellik, gerçeklik, tahayyül edilemeyen, totalitarizmin aslında güncelleyemediği, maalesef yıkamadığı, ne mutlu ki bize yıkamadığı, o birliktelik hala bu ülkede bir e, ufacık da olsa bir yarına dair bir çabayı umudu, beraberliği isim geliyor. Eğer ki daha fazla parçalamaya çalışmazlarsa, daha fazla yıkıma ve yıkıntıya gitmezlerse şöyle ki bunun ekonomik yıkıntısını işte Ahmetli insan nasıl anlatmıştı? İşte bize dışlıyorlar ve sürekli güncellenen bir zam akışı var. Mesela şu anda biz kayda 10 lira 0.8 kuruşta TL Amerikan doları karşısında hezilmeye ve yıkılmaya devam ediyor. Euro dolar Euro TL TL 11 lira 48 kuruş seviyelerinde e, altın da MTA olarak 603 lira 40 kuruş seviyesine kadar çıktı. Şimdi bu marjlarla çeşitli işte kaynakçalarda Telegram'ında, Signal'inde, Twitter'ında, Facebook'unda bilmem nelerinde görüyoruz. 2500 dolar koydum 25 bin oldu. 1000 dolarla girdim bugün 100 bin dolarlardayım gibi. Akla seza e, haram zadelerin ortaya çıktı. Ben şuna vurdum ve gol oldu. Bu koyun çok iyi buna koyun falan derken e, insanların akıllarını başlarından alıyorlar ve giderek işte esas sorunların esas geçim derdinin üstünü yekpare bir biçimde e, kapattıklarını kuşattıklarını zannediyorlar ve kuşaklar arasında devam edecek olan o ayrışma artık bir sabite dönüşüyor. Neresinden baksanız futarsızlık, neresinden bakarsanız bir hezimet hengamesi içerisinde memleket diye bir şey geriye bırakılmıyor. Bluefoot Jay, Captain of My Soul ve Niçenka Zoryana, Zrazok Her Twice etiketiyle gelecek. Sesli meramdayız. biz burada Müzik For a dream that nobody sees but you. istedi, na tertele, tek suhutun na muaviye zor zorladı kendini, çok sefer şahsi, ki işte, be ine Günü Tabi olsa, o tar, o ziniyet, bir yero herçi devre dest yatdırmaya zaten her zehr herçi kaderle evro yok bugün de aç doğanın bütün bu topraklarda katyama sürgüne yasaklamalara soykırıma nasıl ki bütün yetkiler verilmişse aynı zihniyet bugün de saray iktidarı tarafından Yerel mülkü denen, vali denen ama aslında alt doğanın zihniyetini taşıyan AKP'nin buradaki muaviye zihniyetidir. Bu halkın bu katledilenlerin evlatlarının torlarının bir mum yakmasına bile izin verilmiyor. Bırakın bu soykırımla yüzleşmeyi bu soykırımı anmak bile yasaklanıyor. Bakın karşı tarafta bu soykırımın planlandığı organize edildiği mekandır, kışladır. Karşısında da Pir Seyit Rıza var. Tabii ki Pir Seyit Rıza'yla yüzleşmek istemiyorlar. Her o yüze baktığında o onurlu direnişe, o bey bay, eğilmez pire baktıklarında kendi katliamını, kendi sürgününü, kendi asimilasyonunu, kendi muaviye zihniyetini görüyorlar. Onun için utanç duyuyorlar. Onun için yüzleşmiyorlar. Biz bu vesileyle bu engellemeyi 38 katyamın devamın zihniyeti olarak alıyoruz. Lanetliyoruz. Kendi doğrularını bittirebilmelerine bile insanların ya da yaslarını insanın boğazı düğümleniyor. Yaslarını paylaşabilmelerine bile izin verilmeyen bir noktada artık hangi sözü söylerseniz söyleyin. Bir şeyler muhakkak eksik kalıyor bir şeyler muhakkak boğazda kalıyor ve ilerleyemiyor. Ali Can önlüydü konuşan dersimden. Bir toprak parçasında müşterek bir hayat pratiğinin artık yolunun da zemininde tüketilmesi için en olmadık noktalardan saldırılar var edilmeye devam alınıyor. Ekonomik ve salgını öne sürerek kurulan tehdit mekanizmaları, tahkim hamlelerinin yanı sıra bir de ayrıma odaklanan ve nefretten beslenen kinden medet umanlı faşiz Ankara Karabasan sarmal devamlı olarak güncellenen bir yer, bir yurt hali vardır. Totalitarizm bütün bu dönemeçleri daim bir biçimde sıradan olanın hayatına devlet tescilli gölgeleme hallerini ve muhteviyatına arasız ve fasılasız yıkamı barındıran bir döngüler toplamıdır. Ceraatin olabildiği kadar çok ama çokça çok kötülüğün eksiksiz bir demokrasi kırımı, hürriyet kasbı, sözcüklerin yerle bir olunmasından mürekkep olduğu her yaşıtılan örnekte biraz daha belirgin kılınır. O haller ve bu bahislerin toplamına rehin edilmiş yerin meselesidir bu meram. İyi de böyle böyle. Dol nereye? Max Stirner'in alıntısı vardı. Meram'da. Devlet kendi şiddetine hukuk, bireyinkine suç adını verir. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şekilde tasarlı edilen gerçekliğini sorgulamamız gereken bir mesele. Niçenka Zoriana ile veda edeceğiz. Friends. Hurt twice'dan gelecek. Seslimeram.tumblr.com Yuzçizgimakine.blogspot.com Tabii ki Karşı Radyo.com ve SoundCloud Karşı Radyo ve Spotify Karşı Radyo hesaplarındayız. Sesli meram bağımsız ve bağlantısız bir sesli titreşim. Bir sorgulama haliydi. Rahatsızlık verdiysek ne mutlu bizi. Görüşünceye. to